the alttakini alıp bunu demirmeyecek birisi nerede? Yani ödümü fena değil. Genişlikle de yapardı, tehlikeli olurdu ya. O olur mu <gülüyor> O da arkadaşım. Evet. Arkadaşlar. abi. Denemek istemezmiş. Aslan bekle. Ben de değilim. Ama devirirsen... devrilir hocam. Yok ben devrilirim çarparız. <gülüyor> Bu en alttakini alacaksın. Devrilmeyecek. Bu vaktin çok gileri var. Böyle iddialarla bütün edeceksin. Kendin <gülüyor> evet. en üsttekini devirmeden alır hocam? <gülüyor> <gülüyor> o kolay bak. Boşuna çok gür sesin çıkıyorsun. <gülüyor> Durma yani Birisi deyiydi. Devredince yaptım ama. Yakma olmaz mı hocam? kişi olmaz mı hocam? İki <Gülüyor> bir bu iş olmayacak yani. <Gülüyor> <Gülüyor> yanmaya razıyız hocam biz yanmaya Sen maaşı şey bilmiyorum. <Marşı biliyorsunuz. Gülüyor> Bir daha diyor çünkü sonra arabayı alacağız Şöyle ipotez imza alacak bir los. Öğretmenler seni. ders Arkadaşlar Bu kendi haline de yıkılacak zaten Hem Alttan bir şey ahmet yok Bir insanın Dedesiyle kendisi Arasındaki Babasını Yok sayması ne kadar Mümkündür Rahmetli dedem benim dünya Dedem çok iyi Dede canın kurban. Kopan diye biri yok diyor. Dedesi var, babası yok adam. Kendisi var. Bu makul tutar bir şey mi? Olabilir mi? Tabiat kurallarına ne kadar uygun olabilir? Senin deden varsa ve sen de varsa arada baba olmasın. Babayı reddettiğinde, ''Babam yoktur'' dediğinde kendini de reddetmen gerekir. Bizim ashab-ı kiramı yok sararak Resulullah'a ulaşmamız bu kadar mantıksız bir şey. Ashab-ı çiğnediğimiz, ezdiğimiz herhangi bir hareket aramızdaki Resulullah'a ulaşan bütün köprüleri koparılması anlamına gelir. Bağdat'ı yerle bir eden Haçlı orduları Anadolu'yu, Karabuluğa Haçlı şövalyeleri istediklerine ulaşamadılar. Selahaddin Eyyubi karşılarında buldular. Bir millet toptan ölmeye razı oldu ama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 Bu müsteşrikler, yani Doğu ilimleri dedikleri Kur'an ve sünnet ilimlerini araştıran insanlar iman etmeyen niyetleri olmadığı halde 20 sene, 30 sene Buhari üzerine çalıştılar. Müslüm üzerine çalıştılar. Müslümanların, bu çağdaki Müslümanların birazsa, dasa Cübanilerde eserleri bile ortaya çıkardılar. Farenin bir tane Mısır tanesini bulup çıkardığı gibi Bunlar bir köşede yapacaklarıyla kalmış, küçücük bir yazma eseri bile buldular, çıkardılar. Ve bugün asabık kelamın tartışma cüretini bunun en altındaki tuğlalardan bir tanesini alırım ve bu devrilmez iddiasını İlahiyat Fakültesinde okuyan ve ünman sahibi olan insanlara söylettim. Bugün Müslümanlar olarak önce mezheb adı altında İmam Azam'ın Al emsanlarını bize tartıştırdılar. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşmasına vesile olan Ashab-ı kiramın istedikleriyle Bugün. bir parti başkanının bile, bir valinin bile, bir okul müdürünün dahi tartışılamayacağı rahatlıkta ashab-ı kiram tartışıldı. herhangi biri tartışıldıkça dinle olan bağımız, vahya açılan köprülerimizin de çatladığını Anlamak istemedi Müslümanlar. İbni Ömer tartışıldıca, İbni Abbas tartışıldıca, Ömer'in yönetimi tartışıldıca, Osman Ali tartışıldıca. Bu tartışma benim karşı tarafa geçmek için üzerine binmiş olduğum köprünün de çatladığı çatladığı. Bu tartışmanın her kelimesinin. Bu köprüyü zayıflattığını bilmek istememiyorsunuzlar. ı kiramı daha sonraki Müslümanlardan birini tartışır gibi tartıştılar. Bugün en iyi Müslüman, en iyi hoca, en iyi alim bile eline bu yana tartışılırsa o zarar görür. Gelecek kuşaklar bundan zarar görmezler. İslam bundan çok büyük bir zarar görmez. Prestij <Gülüyor> zararı görüyoruz. Çünkü neden? Bugün artık hoca olarak bilinen A şahsiyeti, B şahsiyeti. Olmasa bile İslam var mı? 20 yıla yakın zaman ezan okulmadı, ezan zararı görmedi. Aslında herkes biliyordu çünkü. Bugün kulağın toptan kaldırılsa yüzünden yeniden onu yazacak ve okuyacak 10 binler var ya. İslam Dalları budamakla zarar görmeyeceği gür bir hale geldi. Ama sarıkran köktür. Bunlardan birisi zarar görünce köklerden biri zarar görür. Onu zarar görünce on tane kök zarar görünce, yirmi tane kök zarar görünce yukarıda dalların meyve vermesi mümkün değil. Senin izlediğin bir film.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 Ashab-ı kiramın bulunduğu yerin sallandırılması başka bir şey. Ben şurada bu dikliği sağlayalım. En alttakinden en üsttekine kadar. Herhangi bir tuğlayı. Bu eğil. Bu şöyle arızalı diye burada söyleyebilirim. Ama bunu hareketlendirirsen bu yapıdan söz etmem mümkün değil.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 Din diye ne varsa, sahabi denen insanlardan bunları aldık. Onları yok saymamız halinde, Resulullah'a nasıl ulaşacaksın? Aleyhisselatü vesselam. Resulullah'a ulaşmadıkça, Allah'ın rızasını nasıl söyleyeceksin? Bir insan, toptan İslamiyet'e bender, buna diyecek bir şey yok. Ne İslamiyet'i kardeşim? Diyebilir bu bir noktada kabul et, kabul etsin. Ama Müslümanlığı din olarak kabul ettiğini söyledin. İbn Mesud da, İbn Ömer de, İbn Abbas da, İbn Ahmed da uğraştığın zaman sen en azından kendini inkar etme seviyesini göstermiş olursun. Çünkü sen öyle tuğlalar çekiyorsun ki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 nasipli insanlar olarak görüyoruz. Bütün hatalarına rağmen Müslüman olmadan önceki olur hatalarına, Müslüman olduktan sonra da beşer oldukları için yaptıkları bütün hatalarına rağmen hürmetle, saygıyla karıştırıyoruz. Önlerinde edeble duruyoruz. Masum haber vermiyoruz. Herhangi bir sahibi hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Zina yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir, yapabilir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 Ashab-ı kiram hakkındaki iltikatlarını annem korumamız, varlığımızı, müslüman olarak varlığımızı korumamız veya reddetmemiz anlamına gelir. Bir oryantalist, Urlantalı bir Hristiyan, Avusturyalı bir Yahudi, Ashab-ı kirama söyleyebilir miyiz? Değil başka şeylerle ithal etmek. Hakaret edebilir, bir Yahudi'nin bunu yapmasından daha çok bekleyecek bir şey yoktur zaten. Ama ilahiyatla da bütçesinde. Tefsir ucuz olacaksın. Yani devletin maaşını insanlara tefsir öğreteceğim, hadisi öğreteceğim diye alacaksın. Hadisin temeli olan sahabe gayret edeceksin. Sen insan şahsiyetin varsa her şeyden önce çıkıp bu mesleği yapmam lazım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 hatalar yaptılar, dövüştüler, ne yaparsa yaptılar. Allah Teala'ya yapacakları hesaplaşım eşit o. Kul olarak huzuruna çıkacaklar Allah Teala ve ne, ne cevap açısı kendileri düşünsün. Bize getirdikleri Kur'an'ın hak kitap olduğunu düşünüyor. Bayan'ın suresi şu kadar ayetiyle, Kur'an-ı Kerim'deki şu kadar sayfasıyla hangi sahabi tarafından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 Sağdaki de soldaki hangi tuğlayı alırsak, iki tuğla üzerinde duruyor bu zaten. Böyle Kur'an teklifte bir Sağdaki dursun diyor, solda inanma. Kur'an safa sağlam. hadis niye sağlam değil? Müslim'deki niye sağlam değil? O bu Huray'la uydurmuş. Aynı Ebu Huray'la kurar durdu o zaman. Ebu Huray'da Bakara Suresinin 200. ayetini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 Söylerken böyle, içim düz evlere Biz ashab-ı kiramı Bizden görmememiz gereken hale geldik. Adının Müslüman olması bir şey değiştirmiyor. Niye tevkid ettiğini açıklaması lazım bana. Yani. Niye tevkid ediyorsun? 14 asır geçmiş. Asırlar geçmiş arda.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 den bazılarını ev hurileri e rivayet etti. Köpek beslemeyin, çoban köpeği aricik, becik köpeği aricik, ekin köpeği aricik, köpek beslemeyin. Yani hadisi şeydi. Ev hurileri e rivayet. E, ee, onun kedisini bir köpek medine de kovaladı bir O da böyle hadisündür. Ne kadar mağlup yiyoruz? Kedileri seviyormuş adam, onun kendisini bir köpek boğalarmış, o da haci sürdürmüş. <gülüyor> Be adam, nerede uydurmuş bunu? Medine. Yahu, Ömer, <gülüyor> nefeslerini sayıyor Müslümanlar, Eğil nefes aldın, hızlı nefes aldın. Ömer'e sağ olun, sen köpek ilgili hadi sürdürebilir misin? Sen ashab-ı yanında, peygamberi e bir şey uykıracağında susacaklar, kim zannettin onları? Cuma okusunu dinleyen İstanbul Müslümanı mı zannettin ashab-ı Yanlış üzerine dinamik döken adamlar bunlar. Bu kadar adice bir sözü. Bir milyar Müslümanın e, önünde söylüyor insanı. Köpeği Köpekler kendisini kovaladı diye köpek adısı uydurdu. İslam'da köpek pişmanlığı yok. Köpek pişmanlığı zaten yok. Beslemeyin diye bir talimat var. Yetiştir diye talimat var.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 gibi bir suratı var, hiç merhametsiz adam. Onu oradan da ediyor. Ebu Ve bu orayı da Çok esprici gidiyor. Hadis vaat edecek adam esprici olur mu? Onu sert diye beğenmedin, bunu esprici diye beğenmedin. Senin derdin esprici olması veya sert olması değil. Sen yama yapacak suça giriyorsun. Her anliklerde bizim kuralımız şu. Ashab-ı kiramın put yapmıyız. Ama sahabeye bir uzattı bu senin cenazeni billahi kılmam. Yerine iman etmeyi isterim. Ashab-ı kirama bir uzatmak gavurluk değil. Ama o işi gavurlar yapıyor. Ashabatini uzatan kafirdir diyemiyor. Ama benim peygamberinin dostlarını kafirler sevmiyor. Bunu diyorum ben. Dolayısıyla ben de cenaze kıldırma memuru değilim mi? Niye kılayım senin cenazeyi? senin gibi bir sürü sındık gelsin, nasıl bir işleri yoksa. Ashab-ı kirama din satılmayız. Bu ilkenin etrafında kardeşler, bir sahabeyi bugün tahrir edilsin. Ashab-ı kiramın bize en çok hadis ulaştıran yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize en çok tanıtan yani Kur'an-ı anlamamıza yardım eden, hadisi şeriflerden en çok bize ulaştırılan yani. yani yaptığımız üç ibadetten bir tanesini kendisinden öğrendiğimiz en büyük hocamız Ebû'l-Hureyre radıyallahu anh'dir. 5000'den hadisi var. Bu alindeki toplam hadis sayısı 7000. Müslüm'de de iyili bir civarındadır. Ebu Dağbuk'ta de toplam, tekrarsız hadis sayısı da arkadaşlar beş bin civarındadır. Elimizde ilgili bütün hadisler tekrarları çıkarıldığında elli bin tane değildir. Dolayısıyla <gülüyor> Müslümanlığımızın <gülüyor>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 bir ayağını çeksek topal mabal durur mu topal bile duramaz dinin senin. Eğer namazda sen ellerini bağlıyorsan Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis de evi bağlıyorsun. Haçta şöyle devam etti, Ebu Hureyre'nin rivayetinden dolayı devam ettiyorsan. Biz Ebu Hureyre ferest değiliz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 Kendisinden önce, kendisinden 15 sene önce bile Müslüman olmuş sahabilere Efendimiz'den sonra hadis dersi hadis içeriydi, bize ulaştıracak bir zekanın sahibinden sürük. Büyük hafızlardan dinlediğimiz Kur'an'ın farklı okunuş rivayetlerinden, Kraklar'dan bir tanesi Ebu Hureyye'ye tıkanmıştı. Okuduğumuz Kur'an kiracı Ebu Hureyre'de hadislerimiz ona dayanıyor, fıkhımız ona dayanıyor. Ebu Hureyre ile Hz. de uğraşmış. Ebu Hureyre'de Dün Müslüman oldun bugün senden din öğrendim. Seni deneyeceğim demiş. Zekasını denemiş. Ölçmüş. Ashab-ı kiram etmişler. Bu farklılık senden nereden kaynaklı? Gerine gerine demiş ki siz dükkanınızda ticaret yaparken Aç karnına Resulullah'ın yanında olacaktır demiş. Kimse cevap vermemiş. Bununla ilgili bu halden e, Aldığım bir hadis-i şerifi broşürde göreceksiniz arkadaşlar. Kendi hatırlarında sanmış. Bir bardak sütle Haftalarca ayakta duracak Yüreklilik göstermiş. Efsanelerin zengin olduğu halde o.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 Tarih-i Yedir'e, <gülüyor> Ebu Bekir'e, Aliye'ye, Basman'a, Ebu Hureyye, Abdullah Abdullahüb-i Mes'ûd'a kıyamete kadar minnettar olmanızı gerektiren, muhteşem bir hizmeti kabul etmemizi gerektiren bir e, olayın karşısında durduğumuzu gösteriyor. Ashab-ı Kiram'ın hizmeti çok büyük. Onlar da bizim gibi, yazın tatile, kışın da işe gitselerdi, bu dil bize nasıl gelecek? Valla ne bileyim ben adice gittim gerisini. İşte ben bu işlere vakit bulamıyorum. Vatıpta gelmezsenek geliyor deseyim der. Medine'de Ömer'e bıraksalardı bu işi. Kaldiyeti bilir, kessin, doğrasın deselerdi. İstanbul'a beraber bir hadis öğretmek, bir kerime-i devris öğretmek için gelmesin. <gülüyor> bu dil bize nasıl gelecek, nasıl Müslüman olacak? Dedemi seviyorum, babamı takipliyorum. der mi mi? Resulullah'ı seviyorsun. Nasıl ulaştın Resulullah'a Aleyhisselatü Vesselam? Rüyanda mı gördün? Sana da mı Cebrail geldi? Zincirin bir hafta koparınca astını nasıl tutuyorsun? ki sen o zinciri? Korkusun zincirin. Senin elinde zincir sapların kaldı. Bit. Zincirimizden ne İmam-ı koparırız ne Ebu Hureyre'yi koparırız. İlk halka Rasulullah Aleyhisselat Vesselat yakılmamıza kim mesile oluyorsa onu saygıyla, hürmetle, tazimle karşılıyoruz. Ama hiçbir şekilde de önünde sevgilce halimiz yok. İmam Hazım'a sevgi etmiyoruz. İlbine hürmet ediyoruz. Hizmetinden dolayı minnettarlık istiyatını inkar ederiz. O hizmetinden dolayı Allah'tan razı olsun. Ebu Hanebe değil de Ebu Muhammed diye bir o hizmeti yapsaydı, ona hürmet edecekti. Ebu Hureyye, kardeşler, bugünkü şahsiyeti, konuştuğumuz şahsiyetin ismi olan Ebu Hureyye, adı bile bilinmeyen bir sahabeydi. Ebu Hureyye onun adı değil. Türk Tükmesinin cebinde kedi yavrusu gezdirdiği için Efendimiz ona espri olarak kedi babası demiş. Ebu Hureyye kedi babası o isimle kalmış. O da Resulullah'ın eserini <gülüyor> bozmayın, benim adımı söylemeyin, ben onu söyleyin demiş. Kıyamete kadar Ebu Hurey'e kalmış. Şimdi tenkit edenler diyorlar ki, bir defa adı belli diyorlar. Bunlar Ebu Bekir'in adı belli de, hürmet ettin mi ona? Yani adı belli olanı kabul ettin mi sanki ki? Soyadı belli olmayan şüphe ediyorsun sen. Şimdi artık soyad değil ki. Allah düşmanısın. Peygamber düşmanısın. Sen binbe Muhammed'in düşmanısın. Onun üzere bu huleye bürünmüşsün. Kardeşler, peygamber. Bu huleyleler olmasaydı, İsa Aleyhisselam'ın başına gelen, asılullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelecekti. Havale de keyfiyette düştüler. Şundan bundan başımız belaya girmesin dedi. Mağaralarla ibaret ettiler. Otuz üç lirası olarak Hristiyanlık kaldı ve İncil On kişi beceri bir, bir dini koruyamadılar. Ama ve buraya ver. Bir de hadis için kendine vermeye razı ol. Allah onlardan razı olsun. Biz Ashab-ı İram'ı olduğu gibi seviyoruz. Ama şu dini kalıp kalıp bize getiren ve önümüze, masamıza koyanları da yani hep farklı seviyoruz. Ebu Hure hayranlığımız, Abdullah Adi Mesud'a hayranlığımız tipinden, kostümden, boyasından dolayı değil, isprinden, soyadından dolayı değil. Bize olan hizmetinden dolayı. Bu bir insanlık bir ala. Dindarlıktan önce insanlık, insanlığa hizmeti var bunları. Maalesef kardeşler, ciddi bir şekilde Ebu Hurey'le düşmanlığıyla karşı karşıyayız. Yaşar Kandil Hoca Efendi'nin bu konuda daha önce yayınlanmış bir makalesi, bir proşeyi ilave ettik, Mazlım Maşık ee, Bu makalede, e, anlattığı Hoca Efendi'nin Fündit diye bir köpeği varmış. Onu orada okuyacaksınız, göreceksiniz. Ee, Hoca Efendi'nin anlattığı şekilde yorumu yapmayın. Ama Aleykümle hal dinimiz Ebu Hureyre'nin dini değil arkadaşlar. Bunu net bilir. Ama Ebu Hureyre'nin anlattığı dinle cennete geleceğiz. Ebu Hureyre'yle Ebu Hureyre'nin anlattığı din bizim ibadet ettiğimiz dindir. İslamiyet Ebu Hureyre'nin anlattığı şey. Ebu bu tek bir cümlesi yalansa, bundan ilk etkilenecek olan Kur'an'dır. Elhamdülillah, elhamdülillah. 200 senedir müteşkirler, ashab Kur'an, hadisleri kurcalayıp duruyorlar. Evet, belli bir e, kadro oluşturdular. Ama biz zaten, zaten, sen kardeş. Amerika'da kadar Teksas'ta İstabilimler kimden okudunlar? Teksas'ta Ezer'in şubesini var. Adam geliyor, hadis doktoruydu. Siz doktorayı nerede yaptınız? Şu Amerika'da filan mü verse de. Oldu oldu. Böyle bildiğin Mısır'da İstabilimler okunur. Hani Konya'ya git Konya'da Mevlana'nın inham attın Bu Böyle Teksas'ta sen Oymadın mıdır ne düşünün film merkezinde okumuş mu İslamiyet'i kökünden yıkmak için uğraşan bir devletin üniversitesinde kimden okudun? Ne okudun sen? Ne öğrettiler sana? İslamiyet'i yücretcek şeyler mi öğretti? İlk cümleleri ne oldu okuyanlarını biliyor musun? Kardeşim adamlar gavurlama, adamlarda ilim anlayışı var ya. Ne? Kafa gitmiş, ipotek Adamlar ciddi çalışıyorlar. Tabii kardeşim ben hazır binada oturuyorum, ciddi de çalışsam, gerçekten çalışsam, ilim var ben de elhamdülillah. O yıkmak için uğraşıyor. Yıkmak için uğraşan, kongresör gibi tak tak tak gelmesi lazım. Çiviyle tak tak çakamaz o. O yıkıyor. Sen onu düştü görüyorsun. On senedir sen Teksas'tasın. Onun boyutta bilmem neredesin. Ne oluyor bundan sen oradan? Hafızı gibi sana. Haris doktoru oldu, geldi. Ya kardeşim tasavvuf doktoru oluyor İngiltere'de. La ilahe illallah. Cinsel ilişkide erkek kadın ayrımını bile yasalarla kaldırmış bir ülke de tasavvuf okuyor sen. Şu ayrıntıya bak ya. <gülüyor> çölde nehirden söz etsen daha inandırıcı olur mu? Çölde nehir olur mu? Olur da kenarından geçiyor. Nehir geçiyor işte, çölde geçiyor. Yahu sen İngiltere'de tasavvuf kimler kurdun? Tasavvuf değil insanlık yok kardeşim. Erkek kadın cinsiyetini kaldırmış çatan. Erkek erkekte evliliği yasal hürriyet altına alınmış bir ülkede tasavvuf okumuşlar. Ulan biz Kamyon'dan İstanbul'a gelin alakı bozulur diyoruz. Sen İstanbul'dan Londra'ya girdin tasavvuf aldın geldin bırak alakı. Artıklık burada işte. Sen elbette bu Hureyli ile uğraşacaksın. Abdullah İl Mesud ile uğraşacaksın. Allah'ım ne kadar razı olsun. <gülüyor> Amin. Ben Abdullah İl <gülüyor> Abdullah İl Mesud'u masum görmüyorum. Günahsız melek görmüyorum. Ama sen onunla uğraşırsan var ya senin cenazenin kırılmayacağına inanırım. Senin gittiğin mezarlığa girmem. Fatiha uğrayacaksan da sana demesin diye ömrüm mahvete bulur Artık mezarlık seçmek zorundayız biz. Köyümüzün mezarları, <gülüyor> patriküleri <patlaki>, girmekle <gülüyor> Mezarlık bizim nihayet, yani kimlik belirttiğimiz bir bu Ebu Hureyre radıyallahu anh, Buhari'nin, Müslümin, bütün ana kaynaklarımızın temel hocasıdır. Üç seneye yakın bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le beraber bulundu. İslam'ın zirve yıllarında yani Efendimiz'in insan ettiği en hızlı dönemlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundu. Ondan çok şey öğrendi. Müslüman olduktan sonra yani yedinci yıldan, ay ve Fetinden itibaren vefat ettiği güne kadar ki İstanbul ordusunun girdiği her savaşa girmiş. <gülüyor> Böyle bir mücahidi tehdit etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uydurmakla itham etmek, asamit biridir. Ebu Hureyre ve diğer sahabiler hakkında enesli bir malikin meşhur bir sözü vardır. Diyor ki, biz birbirimize kavga kuvvet ettik ama birbirimize yalan konuşmama geçiyor. Asab ı kiramı kazıdık. Yani ashab-ı kiram, arkadaşlar, bir kilo hurma için kılıç kaldırtılar bebeylere. Bu hurma benimdi, senindi diye. Ama yalan konuşmadılar için. İş, din olunca dal gibi dik durdular. Allah'a razı olsun. Biz bu Hureyli'yi Allah için seviyoruz. Dinimizi bize ulaştırdığı içiniz bunu saygıyla, tazimle alıyoruz. Kutlaştırmıyoruz. Kutlaştırmıyoruz. Hizmeti oranındasın. Üç hadis rivayet etmek herkese nasip olmamış. Koca Ömer bin Hatta radıyallahu anh bile yüzlerce hadis rivayet edememiş. Bu e, nasıl meselesi. Zeka meselesi. Allah'ımın hizmeti başka yönden nasip etmiş. O da İslam'ın siyasi kimliğinin oluşması hizmeti. Öbürü Ebu Bekir'e Kur'an'ı bir araya toplama şerefini nasip etmiş. Öbürüne başka bir şey Ebu Hureyre'ye kütüphaneyi kurma görevi vermiş Allah. İslam kütüphanesi kurmuş. Bunu ashab-ı başka birisi imrenerek, haset ederek konuşabilir. Ya Ebu Hureyre'ye niye nasip oldu diyebilir. Ama İslam düşmanları <gülüyor> Hristiyanlar ve Yahudiler ve onların dümen suyunda gidenler Ebu Hureyre için konuşamazlar. Size ne bizim Ebu Hureyre'lerimizden? Yalanını sevdik sana ne Allah'ı? Yalanını Allah seviyoruz kardeşim. Sen, sen sen kendi işine baksana. Demek zorundayız biz. Ashab-ı kirabı. Toptan Ebu Hureyre'yi de adıya Allah'ın cimyan özellikle korumak zorundayız arkadaşlar. Ebu Hureyre Ashab-ı Sulfa demek. Ashab-ı Sulfa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği ilk öğretmen kadro demektir. Müslüman hem İslamiyeti iftihar edecek, hem de islamiyetin köküyle uğraşırken sessiz kalacak. Bu olamaz. Şahsiyetsizlik mi? Ebu Uleyley'i tenkit ettiremez. Ebu Uleyley'i kim tenkit eder? Abdullah ibn Ömer tenkit eder. Bu doğru değil. Bir de Nitekim Ayşe annemiz çağırmış bunu. Ebu Uleyley'e sen bunu yanlış hatırlıyorsun. Sen niye yanlış hatırlıyorsunuz? Kilar maddesi. Sen yanlış hatırlıyorsunuz. Nasıl yanlış hatırlıyorsunuz? Çünkü. Ha evet öyle. Aişe düzeltti. Ona itirazımız yok. Niye? Aynı meclisin insanları Bir tekim böyle düzeltmeler olmuş. Hazreti Ömer, bilmediğim hadisi Ebu Hüleyde Mesut'te kurulmuş. Kala ver. Bana iki tane şahit şey, getirmezsen kırmaçlıyorum seni. Dün Müslüman oldun. Sen bizden edin o bu da zavallı kalkmış. Yuvarlı asrı için benden başka dünya yok mu bunları? demiş. İki kişi kalmış üzüldük demiş. Rasulullah böyle buyurdum demiş. Otur demiş asrı için tamam mı? Zor söylüyorsun. Yani onlar birbirine sorar ya. Ekran Aynı yaştalar. Aynı meclisin insanları. Bunu sen oralarla da oturduğun yerde yapamazsın on dördü asrı sonra kardeşim. Laik bir güzelin okullarında doktor olmuşsun, hasta olmuşsun diye yapamazsın bu işi sen. Sen ne zaman Arapça öğrendin? Ne zaman Ebu Leli'yi bu yanda gördün de yanlış söylediğini anladın. Sen yapamazsın. Inanmıyorsan inanma. Biz yanlışına da razıyız kaç. Şu misali unutmayalım arkadaşlar. Işte. En dolu birisi geldi ben bunu alayım buradan cinaydı. Şimdi çağıracağım. Ee, onu buraya gönderen babasından intikamı alabilir. O ondan alacak. Çocuklar ne yapar? Ne yapacak? Şimdi gel bunu bundan al. Öde bir buraya gel. Bu saatten sonra iş olmaz dedim vazgeçiyorum. Yok bak babası sağ oldu gördünüz yurdum. Gel. Bunun bir tanesini alacaksın ama bu devrilmeyecek. Haftaya <gülüyor> gel. <gülüyor> bu bir daha yapılmaz Meydanda yok asabı Bunu bir daha bu yanda Babası Bu çocuğuna bu toplumun önüne çıkma terbiyesi diye <gülüyor> Bu son dersimiz bu sene Dolayısıyla Sana Allah'ın 3 ay izin verdi Bir dahaki der dersimizde Tatlı ikram edeceksin bu <gülüyor> Bundan sonra yetiştirmeyin, turunların <gülüyor> tamam. daha Tamam. daha mı ödün inşallah? tatlıya mı çocuk anı? Hiç seviyorum. Baklava şuna olsun, Tamam. <gülüyor> ya, Biri ne yapalım? böyle götürecek. Biz <gülüyor> de <gülüyor> Arkadaşlar. Can bilim. Emenlere yorularsın, cami yıkılır, daha iyisini yorularsın. Ebu Ureyye'ye devirdin, daha iyi din getirmen lazım. O da laiklik olur. Daha iyisini, laikliği daha iyice getirirsin. Ebu Ureyye'de de niye uğraşıyorlar? Kadın erkek bir arada oturmayı yasaklayan hadisleri oraya rivayet ediyorlar. diye. Ebu Ureyye'de de niye uğraşıyorlar? Onu kaldırma, Zekat vermekle Makan'ı unutmuyorsun. Kurandaki zeka peşon kuru sadelevermek anlamına geliyor yüzde iki buçuk ve bu ürelerin vaat ediyor. Evuveleri kaldırdın mı? Şimdi de açilebilirsin. Kurban bayramında da gidebilirsin. Kurban bayramındaki günlerle ürelerin vaat ediyor. Ve bu ürelerin gittiği yerde layiklik vardır. Ve bu olduğu yerde de Kur'an vardır. Ebu Hureyye'yi savunmak, Ebu Hureyye'ye savunması değildir. Allah'ın kitabını, Peygamberine savunmaktır. Dileriz, ben nefsim adına sizler adına diliyorum ki Rabbim, Ebu Hureyye'nin bulunduğu yerlerde bizi bulundur. Amin. Amin, Analarımız, babalarımız gibi, öz canlarımız gibi onları seviyoruz. Allah bu sevdiğimizde, samimi bir şekilde, ömür sürdürdüğü, ve onları severek ölmeyi hepimizin hesaplazı. <gülüyor> Çünkü herkes sevdiğiyle beraber, sevdiğiyle <gülüyor> beraber. Elimizdeki broşürde Neşar Hoca Efendi'nin e, çok tatlı, çok nazik bir makara isimini bulacaksınız. Benim de uygulandığım bir makara olduğu için düşündüm. Çok da şans bir için müftü aşçılara bunu verdim. Onun dışında arkadaşlar Ebu Hureyre'yi yoldalandı. Zaten hadis diye nerede bir cümle varsa üçten birisi onay ettirir. Resulullah dedi ki sözlerinden üçte biri onay ettirir. Dolayısıyla Ebu Hureyre'yi bir gün geçirmek çok zor. <gülüyor> Kuşağa bundan sonra bir hadis okuyacağım. Bir fetva, bir ilim öğrenirken Ebu Hureyre'yi muhakkak kılacağız. İçimizden senin bir su akacak ona yakınlığımızı hissedeceğiz. Ebu Gureyla, Allah senden razı olsun. Ne emek verecek? Ne gayreti? Üç sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlarında 47 sene de, ondan sonra e, hadis öğrendi, öğretti. Bize İslamiyet taşıdı. Cehdelerde Ermenistan'a gelmiş mesela demişler. Şimdi biz de Ermenistan'daki cehada katılmışız. Bizim turist olarak gitmediğimiz yerler hepiniziyle gelinmiş. Sebeb üstünde, belki de ya Nasıl sevmişsiniz böyle bir insan. Biz sevdiğimizden razıyız. Allah Allah'ın zorundan ayrılmasın. Oyunda peygamberinden buluşma yerimiz Hams-ı Kevser'dir inşallah. Bu yılki son dersimiz bu oldu. Bu kişi vaktinden çok olanlar. İnşallah 3-3 üç, üç ayda bir tatil edileceğiz. Evet diğer pazar derslerimize iptalinde başladığında bu derslerimize de devam diye Allah'tan umuyoruz. Her şey Allah'ın elinde. Günlerimiz, projemiz böyledir. Yani bu ders Eylül ayı son haftasında inşallah. Allah günün diklerini samimiyetle tebrik eder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a salat ve selam Ve hamdullah